Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, elize asra, be abdihi, laila, min al-mesjid al-haram, ila al-mesjid barakna, wa lahu, lnu min ayahtina, inna huwa sami basir Neshhud an la ilahe illallah, al-malik, al-hak, al Sallallahu aleyhi ve ala alihi ve evladihi ve ezracihi ve etba'ih ve hulefaihi r-raşidin, el ve bu zarail fi ahdih. Hususen minhum ala l-imam ve halifeti Resulullah ala التahkik, Hazreti Ebi Bekir ve وعلى ve Osman Şemsinir, kameriin müneyiin cenanı, imamı Hasan'ın müşterbağı, imam Hüseyin'in azul muşahhı, şehidi Kerbela ve amehir mükerremiin al-azmeyin al-ahmzat ve al-abbas ve al-astayl, ashab ve al-ansar, Ridvanullah Teala, aleyhim اجمعين. eyühel hel hazirun, al ve ati'u. Uh, İnallah muallazin, ittakal ve lizin, hüm muhsimun. Teala, fi kitabi al-aziz. Azbillahi min al-shaytanir rajiim. Bismillahi al Rahim. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem minel mesjid harami ilel mesjidil aqsa lezi barekna havlehu linurehu min ayatina innehu huve semihul basir sadakallahu'l azim Aşk-ı Muhammed'le kalpleri pür sefa hak alaya Teala'ya secde kılmakla yüzleri pür nur olan Hakk'ın sevgili kulları, Resulullah'ın sevgili ümmetleri Hakk'ın cennetine talip, cezasına ragip cemaline aşk olan müminler. Bir büyük gecenin arefesinde bulunmaktayız. Bu büyük gece Leyli-i Miraç'tır. Ki yarın gece bu Leyli-i Miraç vuku bulmuş. Ve Enbiyalar serveri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke-i Mükerreme'den Kudüs'e ve Kudüs'te Ervah ı Enbiyâ'ya imam olduktan sonra semaya urucu MâşâAllah yüceltilişi ve Cenab-ı Hak'la mülâkatı ve Allah ile sohbeti ve Ümmet-i Muhammed'in cehennemden azadı ve Ümmet-i Muhammed'e ikram olunan İrkân-ı İslam'dan biri olan namazın farziyeti ve Resulullah'ın şefaati ve şefaati kibraya malik olduğunun tebliği ve ümmet-i Muhammed'in her bir ferdinin ömründe bir kere la ilahe illallah Muhammed Resulullah dese bunun dahi peygambere bağışlanacağını ve şefaati nebi ile ebedi narda kalmayacağının müjdesinin verildiği gecedir yarın gece. Kur'an-ı Mübi'nin nazi olan il velle olan ayetlerini Peygamberimiz Allah'ın zatı ı mahsus olan ayat-ü beynâtan gözleriyle görmüş, bila keyif, bila tarif, hak ile buluşmuş, Allah ile görüşmüştür. Cenab-ı Hak orada tecelli etmiş Cenab-ı Peygamber'e. Hz. Musa'ya Tuğr'da, Hz. Yunus'a balığın karnında, Cenab-ı Fahri Risale'de, kürsinin maverasında tecelli etmiştir. Bu tecelliyat, o günden itibaren Ümmet-i Muhammed'e bahşolunmuş senin miracın olan namazda da sana bu tecelliyat bahşe Namazın kadri kıymetini bildiğin takdirde, namazın ne gibi bir ibadet olduğunu tefekkür ettiğin takdirde bu miracı nail olursun. Şimdi bir miktar denizlerden bir katre, şimdisten bir zer olmak üzere, miraçtan bir kısmını bahsedeceğim bir miktar. Bir miktarcık. Efendimiz'in miracı yüz küsürdür. Miracın nüvi. Fakat bir tanesi maal cesedi ve ruh. Yani cesediye ruhuyla beraber olmuş bu vukuat. Bir deva okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hakk Sübhanallah ile başlıyor. Sübhan teacüptür. Ve Cenab-ı Hakk'ın noksan sıfattan münezzeh olduğunu, kemal sıfatta sapatlara nail olduğunu, ihbardan sonra senin anlayacağın Allah her istediğini yapabilir. Bu ayetin Sübhanallah, Sübhanel-lezih'deki Sübhan kelimesi, Allah'ın her şeye kadir ve kayyım olduğunu sana ilan da ishardır. Elbet ki arifler bunu bilirler. Bir katremeliğinden insana halk eden Allah bir kün emriyle bu semavatı ve ardı bilinen ve bilinmeyen alemleri halk eden Allah elbet ki Habibi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir gecenin cüzünde hatta diyor ki Peygamberimiz ben miraçtan döndüğüm vakitte henüz yatağım daha soğumamıştı diyor. Çünkü Allah zaman içinde zaman halk eder. Mekan içinde mekan halk eder. Allah buna kadir ve Ölüden diri, diriden ölü çıkartır. Bir emirle bu kainatı yıkar, bir emirle bu kainatı tekrar yüz misli büyüyle halk eder. Her şeye kadir ve kayyum odur. Şümle enbiyanın serdari, nuru evvel olan Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam, sahibi Miraç, sahibi Kur'an, Allah'ın mahbubu, sevgilisi. Ve bu alimin hilkati sebebidir. Yani olmasaydı bu kainat olmayacak idi. Levlak ile levlak, lemahalak tu bunu ifade etmektedir. Habibim Muhammed Seni halketmeseydim, bu eflaki ifaletiyatı, bu ecram mi şamayi ne yıldızı ne güneşleri ne yıldızları ne dünyayı ne ahreti halkederdim. Cennet cehennem yıldızlar güneşler aylar ne var görüyorsun hepsi senin için hak olmuştur. Diyor, ilan ediyor diyor Cenab-ı Hak Celle ve Teala Hazretleri. Nura evvel bazı sorunadır. Cümle enbiyanın ahrında gelmiş fakat ruhlar babasıdır. İlk haklından Cenab-ı Hak kendi nurundan Hazreti Muhammed'in nuru halka ilemiş. Fahr-ı Sallallahu Aleyhi ve, sallallahu aleyhi ve, sallallahu sallallahu ve son olarak da en son olarak peygamberimizi bahsetmiştir. Cümle enbiyanın nura evvel bazı soru olarak önden nuru pişler arkadan Ruhu fiştardır peygamberin. Şimdi enbiya arasında kalmış. Rahbetellel alemin. Bahs olunca küfar hakisar peygambere günden güne Resulullah'a günden güne eziyet ve cebayı arttırdılar. Hem sözlerini tutmadılar peygamberin kafirler. İnananlar inandılar. Alem-i erbahta bir birabbüküm hitabında kalubela diyenler peygambere inandılar. Hazreti Ebu Bekir-i Sıddık gibi Ali el-Mürteza gibi, Hatice del-Kübra gibi, Zeyd gibi, bu hemen peygamberin bir sözüyle peygambere tasdik ettiler peygambere bağlandılar. Fakat münkirler ve kafirler ve ezelde nasipleri olmayanlar Resulullah'a inanmadılar ve bu inanmadıklarını da düşmanlıkla isaretmeye etmeye başladılar Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Recep ayı biliyorsunuz bu üç ayların başlangıcıdır. Haram ayların yani muhterem ayların birincisidir. Recep ayı. Bu ayın 26. altıcı günüydü. Yarınki gün yani sene-i devriyesi. Resul aleyhisselatu vesselam Kabe-i Muazzama'da Cenab-ı Hakk'a ibadet ederdi. Fakat kafirler geldiler Cenab-ı Peygamber'in o halde ibadetini gördüler. Dediler ki Muhammed'i eziyet edelim. Hadi gidelim. Sen peygamber misin ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Allah'ın Resulü'yü. Sizi hakka ve nijaata çağırıyorum. Nasıl peygambersin? Hani senin paran, sen yetimsin. Sen gibi kaba atmış gibi. Halbuki Cenab-ı Peygamber'in yetim olmasında büyük esrar-ı ilahi vardır. Allahü Teala ve tekkeddes Hazretleri daha annesinin karnındayken Cenab-ı Peygamber pederi olan Hz. Abdullah'ın ruhunu kabz Sonra dünyaya taşıyup buyurdular bir müddet sonra da 6 yaşındaydı Hz. Amine'yi kaybetti. Peygamber anadan babadan kür yetim kaldı. Bunun sırrı şu idi. Melekler sorduğuna bunu Cenab-ı Hakk'a. Ya Rabbi, Habibim, Mahbubum, Muhammedim dedim. Anadan babadan kür yetim bıraktın. Hem babadan yetim hem anadan öksü oldu. Bundaki sırrı nedir dediler Cenab-ı Hak buyurdu ki. Eziyet, cefa gördüğü vakitte anası babası sağ olsaydı onlara seslenecekti. Onları aldım ki bana seslensin dedi Cenab-ı Hak. Celle Perde olmasınlar onlar onun için.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 siz şey şüphe ediyorsanız, Muhammed bunu yazdı diye, ey şairler, ey beligler, ey fesihler, ey cinniler, diye bir ayet-i kerimede, birbirinize yardımcı olunuz, Kur'an'ın surelerinden küçük bir suresinin mislini getiriniz. Estaizu billah, وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٌ مِنْ مَا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا لِسُورَةٍ مِّنْ مِنْ ve وَدُعُ شُهَدَاءُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِ eğer sözünüze sağlıksanız, Muhammed Kur'an'ı yazdı diyorsanız ki okumadı peygamber ki, hocaya gitmedi. Metken'in fakültesi yoktu, üniversitesi yoktu. Hadi buyurun siz de fesihler, belgeler, yazıcılar, muharrirler, şairler, toplanın, cinler, insanlar, bütün alimler birbirinize yardımcı olunuz. Kur'an'ın surelerinden en küçük suresinin bir misini getiriniz. Çok uğraştılar. Ve Kur'an haber veriyor da o günden. فَاِلَمْ ve وَلَمْ Tefalu getiremediler ve kıyamet gününe kadar da getiremeyecekler. 14 asırdan beri genç ve dinç duruyor Kur'an-ı Kerim. Bütün beşer onun hükmü altında. Münkiri de, kafiri de, mümini de. Şimdi bir kaba atmış gibi diyorlar peygambere halbuki mucizat. Sen mektebe gitmedin hoca diyorum, nasıl peygamber olursun? Sen Ebu Talib'in yetimisin. Annen baban yok senin öyle büyüdün sen. Eğer peygamber olsaydın senin böyle bizim gibi hizmetçilerin köllerin olması lazım gelirdi gelip bu şekilde böyle fırka fırka gelip Peygamber'e bu şekilde tecavüzer ettiler. Efendimiz gayet de oldu. Çok üzüldü. Onun üzülmesinden arşı alat âlâ Melekler gözyaşı döktüler. Ve oradan kalktı geldi, Hz. Ali kerâmallâhu ve şehr, radıyallâhu anhın kardeşi olan Ümmühanenin evine, müteissir febkalâde. Bu balık gözlerin yaş külüyor yani. Bunlar, bunlar Peygamber nedir? Resul nedir? Nebi nedir? Hükümdar nedir? ''Aa paşa nedir bunlar bilmiyorlar bu adamlar, tebrik edemiyorlar, bana böyle böyle hakaretler de bulundular.'' dedi Ümmühani. Ümmühani teselli etti kendisini, ''Ya Rasulallah sen üzülme, sıkılma, evlerinin kapısını bildikleri gibi senin peygamber olduğunu biliyorlar ama sana kasten yapıyorlar bunu, ezgel cefa olsun.'' diye ve o mahsunlukla yattı Cenab-ı Peygamber. Cenab-ı Hak Celle ve Tekaddes Hazreti vakit gelmiştir çünkü. Böyle olacaktı. Seybi. Kafirin inadı mucizatın zuhura işarettir. Sebeptir yani. Zuhuruna sebeptir. Ebu Cehil'in bu kadar inadı olmasaydı, münkerlerin bu kadar inadı olmasaydı bu kadar mucizat zuhur etmeyecekti. Nasıl ki ölden diri çıktığı gibi kafirlerin inatlarından dolayı Allah bunca mucizatı ortaya serdi onlara. Gösterdi. Allah Subhanahu ve Teala Hazretleri Hazreti Cebrail'e buyurdu, ''Ya Cebrail, git Habibim Muhammed, Ümmühan'ın evinde mahzun mükettel uyumaktadır. Git rahatsız etme kendisini, lütf ile uyandır. Mübarek yüzünü onun ayakları altına koy. Ki, ya Cebrail, senin yüzünün şevki, onun ayağının tozuyla ziyaretlensin yüzün. Ya Cebrail, git.'' Fahri saadet o Hz. Muhammed Mustafa. Kitapta okuyorsun, sen Mekke'den Medine'i hicren etti, Fatime'nin babasıydı, Ali'nin kayınpederiydi, Hatice'nin kocasıydı, Ayşe'nin kocasıydı, kararlarına ev yaptı, o Peygamber'i bilmek değil. Ebu Cehil daha iyi biliyor. Sen Peygamber'i Allah'ın, Allah'ın görüşüyle gör. Görmüyor musun? Şanını her hafta tazim ediyoruz. Ve her an Kur'an-ı Kerim tazim ediyor, Semada bulunan melaike-i mukarrabîn, Diğer melaike her anda peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat etmekte, kiminle beraber biliyor musun? Allah'la beraber! Allah. İşte innallâhe ve melaikete huyu sallûne ale'l-nebi ya eyyuhellezile âmenu sallu aleyhi ve sellimu teslima bunu, buna haber veriyor. Uyan! Kulağını aç! Nasıl bir peygambere tabiisin? Yarın kıyamet gününde bu peygamberin kıymetini bir nedenle onu anlayacaklar var, işten geçmiştir. Cehennem Hazreti Muhammed'in elinde Cennet de Hz. Muhammed elindedir, rızasındadır yani. Kıymetini bilmeyenler, kendileriyle kıyasız batıl yapanlar uyumlu alınacaklar. Ve aldanlıklarından çok üzülecekler ama işten geçecektir. Çünkü cümle enbiya, bütün peygamberler, üll-azim peygamberler, İsa'sı, Musa'sı, Nuhu, İbrahim'i, Hz. Adem'i Hud'u, aleyhümselam, onun sancak altına cam olacaktır. Allah'a kasem ederim ki cümle enbiya, kendilerine ulul azim mevki verildiği halde Resulullah'ın şanını şanına Allah'tancülince keşke ziyarebi ulul azim peygamber yapacağına Muhammed'e ümmet yaptı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu i̇şte mesele Hazreti Peygamber'in hizmetinden oldu. Kimisi salatta ismi geçti, kimi Kur'an'da ismi geçti. Kur'an-ı Kerim'de diğer embiya'nın isimleri geçmesine sevinirim. Bu kadar mı senâ ediyorsun ya Rabbi? Onun ümmeti bizi unutmasın dedi. Allah isimlerini Kur'an'da cikre iledi onların, o enbiyana. Cebrail geldi uzatmayalım. Miraç uzun bir şeydir. Geldi Fahri Risaletin mübarek ayakları altına yüzünü dayadı. Cebrail aleyhisselam melekler buradan halka olmuştur. İnsanlar topraktan, şeytanlar ateşten. Ve vücuda girdiği vakitte cismi lakitir melaike, kafur. Hz. Cebrail kafurdandır. Niçin kafurdan halk olunduğumu kafurdan? Kafir değil ha. Kafur diye bir şey yok. Konfret ediyorlar ya ateşeğine. Onun asası aslı ya. niye Niye kafurdan halk diye düşünürdüm diyor Hz. Cebrail Çünkü kafur soğuktur biraz. Serinlik verir yani. Bekle sıcaktır. Resulullah eza cefa harariyle yanıyor. Geldim diyor, yüzünüme ayaklarına koydum. O vakit anladım ki niçin kafudan hak olduğumu. Muhammed Aleyhisselam'ı miraca uyandıracağım. İltifata lütfere, o kadar anladım diyor Cebrail Aleyhisselam. Peygamberin de böyle naklediyor. Evimiz uyandı, Cebrail'i gördü. Diye, Ya Resulullah bu ay, akşam size müjderre olsun, hakta ala sizi davet vuruyordu saray ilame haneye mekansız saraya mecanların mekanı Allah. Ve beni aldı kâbe götürdü. Dedim kanımı şerhetlere açtılar diyor peygamberimiz. ile yıkayıp içerisine il dolu doldurdular. Emre gider ile. Sonra bir cennetim ayet bir binek getirilmişti. İşimiz bıraktır, inşallah. Şimdi gene bu var burada diye. Evet inşallah o buraklara bize de kabiremizden gönderilecek kabiremiz zin taraflarından yarın mahşer gününde kıyam yani bu dünya başka bir alem olacak o vakit müminler la ilahe illallah Muhammed'in Rasulü hakkında peygambere bende olanlar için o buraklar onların kabirlerine gelecektir. İçine şey verecek müjde verecek. Burak getirildi bu burak? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ismi işitmiş peygambere aşık olmuştu. Cennette yemez-içmez yemez olmuştur bu olarak, binler de sene evvel. Sonra Cebrail aleyhisselam Allah'a emretti ki, Habibi Muhammed'in ismine aşık oldu, cismini görmek ister, o bürakı al götürdü peygambere, cennetten. O bürakı getirdi peygamberimize. Bu bürak katırdan küçük, merkepten daha büyük, başı insan başıymış, binik böğren. Üzerinde, nasıl tarif edeyim, dünyanın ziynetlerine söyleyelim onun için. Allah'ın ziynetleri ama, Zümrütlerle veya kurtarla işlenmiş diyor peygamberimiz, onu getirdiler bana. Burak serkeşlendi. Vallahi üstüne kimseyi binirmem dedi. Cebrail dedi ki, niçin serkeşleniyorsun? İşte aşkı Muhammed Aleyhisselam budur. Aşık oldun bize? onun aşkıyla yemedin, içmedin, gözünün yaş öktün. En nihayetinde, maşukunu Allah emretti, maşuktan seni kavuştururum deyince, Burak eridi ve yattı. Dedi ki ya Rasulallah, Senin aşkınla cenneti terk eyleirim. Dileğim şudur ki, benim sıhhat-ı ferahilerimizden yarın kıyamet günde bana suvar olarak cennete gideriz. deyince Cenab-ı Peygamber bir ilkildi ve dedi ki, Ya Cebrail, ben kabrimden kalktığım vakitte büraklara dua edip gideceğim cennetine, ya ümmetlerimin hali ne olacak? Onlar yayın yürüyecekler. Vallahi ümmetim yana, yayan yürüse ben de yayan yürüro. Madem ki bana bırak gönderildi, ümmetim onu zanacona Hak şu ayeti inzar buyurdu. Ve ne aşşarın muttaqiye iler bakma ne Biz muttaqiyelere Allah'tan korkanlara Allah'a sevenlere, Allah çıkmalı. Muhammed ben ne yapacağız? Binekler, bu şeyleri bıraklar göndereceğiz, binekler göndereceğiz. Allah bunu vaat etti. Sur-i Meryem'de. Ve Rahman Tüm Muhammediler, yani Rasulullah, La ilahe illallah. Muhammed Resulullah dediler. peygambere gönül verdiler. Onun ailesini, evladını, ehl-i bediini, ensarını, evliyasını, ulamazını sevdiler. Onlar mahrum olmayacak. Onlara da daha kadri kenarına kadar bu cennet bırakmayı gönderilecek. Herkesin ismi burağın anında yazılıdır. Bineca burağın. Ve sen de ve ben de inşallah imanlı güçlersek eğer, imanlı güçlersek. Bu buraklara inecek ve cennet bizim mekanımız ve olacaktır. Mekanımız ve mekanımız. İmanının meyvesini, seneresini akı göreceksin. İbadetin lezzetini o duyacaksın. Teşki ömrümü hevaya vermeseydim, hep Rabbime abdiyette geçirseydim. Rabbime abdiyet ki cihan'a sultanlığa beder bir şey yiyeceksin. Ama işten geçmiş olacak. İbadet edenler de mahzun, ahşar gününde etmeyenler de. Edenler keşke fazla yapsaydık diyecekler. Etmeyenler keşke biz bizlere de bunlara kadar ibadet etsin. Cenab-ı Hakk'ı tahta bulunsaydık diyecekler. Hayflanacaklar yani. Onun için gayret keberini beline bağla, Abdiyetini unutma kulluğunu. Allah'a kulağın ki Sultan olur. Rabbine secde et. Kaybetmeyeceksin. Kaybetmeyeceksin. Zarar etmeyeceksin. Rabbine secde et. Ve şu var oldu Peygamberimiz. Bir anta. Çünkü bürak şu. Bürak Arapçı ve Berk de Yıldırım demek. Gözünün gördüğü yere ayağını basardı durak, öyle biri binek, gözünün gördüğü yere ayağını basıyor, öyle son attı. Bir anda Kudüs Şeref'e vardı ve Mescid-i Aksa'ya, bugün Müslümanların yüzü kara, bu hususta, gönülleri de. Çünkü dünyada üç mescit var, bu kudsi yara var. Birisi Mekke, biri Medine, birisi Kudüs'tür. Müslümanlar, Müslümanlıkların kadri kıymetini bilmediği için, nifaka düştükleri için, birbirlerinin aleyhine değişikleri için, birbirlerinin canlarına, mallarına kastettikleri için, La ilahe illallah diyor, gelin yahu kardeşim senin be! Bu mülk-i Aziz'in üçte, bu kutsi şehirlerden ardın, üçte birini Allah Müslümanların elinden aldı, başkalarına verdi, gayrimüslimlere verdi. Vaktiyle, Kudüs'ü zaft eden çok büyük muharebeler oldu. Okursanız görürsünüz Ehl-i Selim muharebelerini, Selahattin-i Eubiyyeleri, Alp aslanları, kılıç aslanları. En sonunda, o sonunda bizim Mavvaya Osmanlı padişahlarından, Sultan Selim Han parasını aldı ve İslam'a kattı. 500 seneye yakın bir zaman elimizde kalktıktan sonra kafirlerin ibasına kanan oradaki bulunan gafil Müslümanlar bizim aleyhimize geçtiler. Türkler Aleyküm'e ve bizi oradan imparatorluğu parçalanınca o mülk bizim elimizden çıktı, o kutsi yer. Neyse Allah'tan ümit kesilmez. Gene Allah'a güven ve Allah'a dayan ve Allah'ın sığın. Gene galipsin malum olmayacaksın. Allah müminlerle, müttakilerle, muhsinlerle beraberdir. Yalnız bu, bu beraberliği unutma sen. Gaflette bulunma. Sana senden yakındır Allah. Eğer Allah'a layık olursan her şey senin önüne serilecektir. Allah'ın sevmediği sıfatları taş, terk etmen lazım bilecek Biz gafete daldık. Allah'ın sevmediği sıfatları aldık. Ben yiyeyim, sen yeme, ben iyiyim, sen fenakır. Rükküne geçtik bilmediğimiz ide ideolojilerin tesirinde kaldık. Gönlümüz boşaldı, gönlümüz Allah salay olan gönlümüzden hakkı çıkardık, onun yerine Allah'a semetlerini koyduk. Nicesi geçiyoruz. Tövbe istiğfar edersek Allah tövbeleri kabul eder. İstifade edelim, tövbe edelim. daima Allah'a yaptığımız hatalar tövbe edelim. Efendi rızkım dar dersen tövbe et, Allah rızkını genişletir. Müşkülatın var dersen gene tövbe ile Cenab-ı Allah'a Feraha döner. Günahların çok dersen tövbe istiğfar et. Allah günahlarını affeder. Affetmekle bırakmaz. Günahın kadar da günahlarını sevaba kalbeder. İlla muhlis ol Allah'a ihlas ve tövbe. Allah. Tövbe ayy bu ay. E e peygamberimiz geldi. Hazreti Davut, Hazreti Davut kamed etti. Peygamberimiz mihrama geçti. Erva ve imam oldu. Oradan maşallah semaya vurucu getirildi. Süleyman'ın intiharı Hazreti Cebrail kaldı. Ya Resulullah ben ileri gidemem dedi. Benim makamım burasıdır. Ben bir adım ayak atarsam nereye yararım dedi. Mahstur, o semahstı o işti. Ve can ile cana buluşurlar tekane Kabe Kâbe'nin sırrıdır. <gülüyor> Allah Tennesinin istediği gibi peygamberine gösterdi. ve konuşurdu peygamberiyle. Hemen Resulullah'a ne biliyor musun? Çünkü o Hasan'ı Hüseyin de istemez. Fatıma'sını da feda etmeye çalışır. İlla ümmetim illa ümmetim dedi Allah'a. Allah dedi güzel mücelalı Hazretleri bir avuç toprağı mı mine ediyorsun? Harun Muhammed sana bahçe eden verdim sana onlara dedi. Cennetimi cemalim onlara hazırladım dedi. Üzülme dedi. E, Beş vakit namaz bize farz eyledi. Ve Peygamberimiz uzun biraz kısalttık işte bitiriyordu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cennet'i seyretti. Cennet'in derecatını hepsini. Sonra nara indirildi Peygamberimiz. Cehennemin delikatı gösterildi kendisine. Ümalik e, dedi ki ya Habib Allah dedi. Söyle ümmetine buraya gelmesinler, bizde merhamet yoktur dedi. Allah bizde merhameti aldı. Buraya gelmesinler bu cehenneme dedi. Cehennemin derekatını gösterdi Allah Habibi Muhammed'e. <gülüyor> Kur'an'da ne okuduysa, Peygamberimiz, Kur'an'da ne okuduysa, Kur'an'da ne okuduysa, onları hepsi gözüyle gördü Peygamberimiz. Uluğumun evvelin ve ahirin, kıyamet hızı kopacak, mahşer nasıl olacak, cehennem ehli kimlerdir, hepsini Allah halk etti, Habibine gösterdi ve Peygamberini iade eyledi. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem miraçtan sonra köre yanına inmek istemedi. Dedi, Ya Rabbi bu kalayım, bu bu alemden ayrılmayayım. Yok Habibim, senin daha tebligat-ı şer'iyyen vardır, nübüvveti ve hesa'yetin var. Senin her anın bundan sonra miraz olacaktır. Sen ümmetini Allah'a bana davet eyre. Vazifem budur, senin vazifeli biterim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir yüzünde bu vakamatı gördükten sonra Yüz binler de seni görürmeyecek mi? bir anda gördü ve yatağına indirildiği vakitte yatağı solmuş sol dermiş. Ve iftifada karşı gayet de meşhur oldu. Haber vereceğim dedi Ümmü Hane'ye bunu. ama Hane aman Resulü, haber verme. Bunu kimse kabul edemez. İnanınız ama başka da kabul edemez bunu. Dinden çıkarlar dedi. Bu olacak iş dedi. O görüşü e, Bugün bugün de bugün olur mu olmaz mı? Bak görmüyor musun? Allah'ın münkin olanlar Ay'a çıkıyorlar. Yahut Hristiyanlar, Allah'ı, Allah'ı, efendim, onları inkar etmiyorlar ama Cenab-ı Hak üstü, üstü bir diyorlar, Onlar aya çıkıyorlar, Allah'ı inkar eden komünistler aya çıkıyorlar. Bunu, bunu kullar böyle yaparsa, bu kainat-ı emir Allah neye kader değil yani, bırak kapayı o kapayı size. Geldi vakti yatak soğumamıştı ve Peygamberimiz buna haber verdi. Ebu Cehil kafiri, La'in, dedi bugün ben... Ebu Vekir'i kandırırım dedi işte. Bugün Muhammed'den bu yüz çevirir, dönerdi. Geldi, Hazreti Ebu Vekir'in kapısını çaldı. Ey İbn-i Kahafe, Ey Kahafe oğlu yani. Arapların adeti öyle. Baba, babanın sinir sayılırlar, çocuklarına hitap ederler. Haberin var mı? Sahibi olan Muhammed bu gecenin bir cüzdünde Kudüs'e gitmiş. Ve Kudüs'ten semayı uruç eylemiş, cenneti seyreylemiş, cehennemin önde görmüş hurdeleri, gülmanları, cildanları, köşkleri, sarayları görmüş, Allah ile konuşmuş. Gelmişti, yatağa soğumamış, bana inanır mısın dedi. Cenab-ı Ebabakir'i ona şu cevabı verdi. Bunu sen mi yaptın, Hz. Muhammed mi dedi. Ben yaparım dedi, ben söyler miyim böyle şey dedi. Ben deli miyim dedi, bu olurca iş mi dedi. Muhammed söylüyor. Sen söylersen sen yalancısın, sen, sana olmaz bu iş dedi. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söylediyse, haktır ve gerçektir dedi. Esin oldu biz ona dedi. Allah kendisine Sıddık ismasını verdi, alim etti. Sıddık, onun için Ebâdekir Sıddık deniyor. Peygamber Şazet-i Ebâdekir Sıddık Hazretleri miracit bir tasdik edenleri. Efendim, halbuki Cenab-ı Peygamber'e sordular, dediler ki, filencenin kervanı nerede? Fişmankeş'in kervanı nerede? Ne oldu? Efendim haber verdi, filence, kervan filence yerde diye kudüs yolunda. Haber de verdi böyle. Böyle olduğu halde, müminlerin imanının nuru arttı, kafirlerinde küfrü ve inadı çoğaldı. Yine müminler, livayet Han altına cem'i oldular, kafirler cehenneme oldular. Şimdi yarın akşam yapacağım zifelerim var. Bak yarın akşam, yarın gece namazın Fakiyet gecesi, beş vakit namazın faziyesidir. Allah'ın bize ikramı uzun. Elli vakit farz olmuş, beşe indirilmiştir. Zaman olmadığı için bu kadar anlatamıyorum yani. İndirilmiştir. Beş vakit namaz kılan elli vakit kılmış sevabını alır. Allah bira on verir çünkü. Namazını terk etme. Yarın gece camiye git, ibadet et, evinde biraz tesbih et, tefekkür eyle. Nereden geldim, niçin geldim, nereye gidiyorum, niçin, niçin gidiyorum. Bu yaşa geldim, geçtiğim hayatı bir önüne, önünü bir gün hayatını. Gözünün önüne böyle bir ser ve geçir, bak. Ne vakitler geçti, neler oldu, neler geldi, neler gelecek, neler olacak daha. Bunları bir sürü Allah kudreti eyle, Allah'ım kudreti tefekkür et ve tesbih eyle. Komşularınıza giriniz, anınızı, öpünüz, onlara hediye götürünüz. Onların gönlülerini alınız, ölmüşlerinize Kur'an okuyunuz. Ve cenab Hakk'a, Ya Rabbi bu gece Habibini mirad ettirdin, yücelttin, tekane kar ve kafirin sığınlama sarkıldın, beni de bu akşam yükselt Ya Rabbi, rızana muvaffak kıl, de dua ede Cenab-ı Hakk'a. Kafretle baktığını içirme. Ya Rabbi, miracın hürmetine, miracla Habib-i Muhammed'ine, vütfüle hitap ettiğin, ve bizleri bahşeylediğin sözüyle Habibini memnun söz hürmetine Ya Rabbi, ve biz narından azat dahil cennete giret vatanımıza sürhüs günler ehli İslam'ı şad eyle ya Rabbi vallahi yedad da selam